Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vesselamu Ala Seyyidina Muhammed Ve Ala Alihi Ve Sahbihi Eşmein Kur'an'da inşallah Vakıya Suresi Kur'an'daki her sürenin Ayrı bir özelliği Var Bunun özelliği de elhamdülillah hem imanı açıdan her şey içine almış. İkincisi, eğer bir insan dünyada darda kalsa, boşta olsa, geçim darlığında olursa, eğer bunu okumaya devam ederse, bilhassa akşi arasında okursa, onu Rabbim kapıyı açar inşallah Teala. Sahabeden Ebu Zer. Hazretleri Gıffar Kablesinden onun da ayrı bir özelliği vardı. Şöyle ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Tebuk'ta iken eshablar birlikte baktı sahabeler uzakta, tepede bir karartı gördüler. İnsan şeklinde deve üzerinde. Eller yarısıyla Allah Uzakta tepede bir karartı var. Tabii harp hali, düşman da olabilir, yahus da olabilir. Peygamberimiz Ali semhazetini hiç oraya bakmadı tepeye. Öne o peygamber bakışla baktı. Şöyle buyurdu. Huve Ebu Zer'in. O Ebu Zer buyurdu. Sonra peygamber şu ilave etti. O yalnız yürür yalnız yaşar yalnız ölür, ölecek yani buyurdu tabi bu olay geç aradan, yıllar geçti aradan peygamberimizden sonra Hazreti Ebu Zer Medine'de duramadı yani peygambersiz bir şeyde duramadı o havaya tabi. bir müddet Şam'da kaldı orada duramadı Hz. Osman'ın zamanında, hilafeti zamanında yine Medine'ye geldi. Medine'ye geldi ama Peygamber'sizdi Medine. Alışmış Peygamberimizin sohbetinde, Peygamber'in nuruna alışmış, o havayı solumuş Peygamber'siz Medine'ye sıktı kendisini. Sonra karar verdi Rebze'ye gitmeye, bir köye köyünde kenara gitmeye karar verdi. Malı mülkü yoktu. Dünya açısından yani fakir, fukarayı sabirindendi. Hazreti Osman halife ona şöyle dedi. Ya Ebazer, mağsinin malı mülkün yok. Yaşlandın. Arkandan bir kızım var dedi. Bir kızı kalmıştı arkasında. Kızına dedi Beytülmal'den yani hazineden ona bir gelir sağlayayım ben dedi. Kızım senden sonra naser kalmasın dedi. Ebu Zer hayır ya Osman dedi, hayır dedi. Ben dedi kızıma dedi Vakya suresini öğrettim dedi. Yani anlamını, ahkamını, eser öğrettim. Ona o yeter buyurdu. Sonra bir inşallah ölümünü bahsedelim. Ebu Zer Hazretleri yalnızlığı seven kişiydi. Yalnız yaşadığı Rebze köyünün dışında, kenarında. hastalandı bir ara kızına sordu. Kızım, babak yan dışa çıktı. Bir gelen giden varım yolcu görüyor musun bakalım? Şaşıldı baktı etraf çöl. Çöre baktı hep bir bakıldı geldi babacığım kimseyi göremedim o zaman biraz ömrüm var dedi kızı ayet etti peki baba ne olur ne olacak şöyle buyurdu kızım ben birazdır inşallah dostum Resulullah'a kavuşacağım dedi mevlamı kavuşacağım dedi. Ama sen üzülme dedi. Buraya yalnız kalmayacaksın dedi. O gelenler beni yıkarlar. Bak şu kefen Bir oğlak yani keşisi vardı. Bunu dedi. Kessinler dedi. Sen bu pişir. Onlar beni yıkarlar. Kefenler namazı kılarlar dedi. O masaya da bir sofra kur yesinler dedi. Kızına tekrar Bakalım dışarıya gelen var mı? Kız tekrar baktı baktı. Uzaktan 5-6 kişi bir kafile gördü. İçeri geldi. Haberci babasına babası Bevla'ya kavuşmuş gördü babasına. Tabi bir baba. Kız tabi evladı. içi yanı tabi. Babasının üzerine yapıştı. Sarıldı tabi ağladı. Biraz sonra ne kadar zaman geçtiyse gelenler geldiler. Bundan biri de Hazreti İl-i Hazretleri'ymiş. Hacı giderlerken diğerler tabiinden sahabe değil diğerleri hacı giderken aklına gelmiş. Demiş ki bizim burada Ebu Zer var, kardeşimiz var. İlk Müslümanlardan, sahabeden. Onu ziyaret edelim demiş onlara. Tam geldiler kız ağlar halde bulunacak kızı sorular. Baban ne oldu? Babam aziz ve rahmetliyle kavuştu. Babamın basiti var dedi. Onlara gösterdi. işte babamın kefeni bu. Onu yıkayınız dedi. Biri dedi şu olan kesin dedi. Bir şey dedi. Ebu Hazreti Mesud sordu kıza. Kızım baban ölürken yanında mıydın? Hayır değil. Yeni dışarı çıkardı. E, sizi bakmaya bakarken o zaman mevleye ya kavuşmuş. Yalnız öldü. hazret Mesud ağlamaya başladı. Şöyle buyurdu. Arkadaşlar dedi diğerlerine şimdi. Biz Tebuk'ta otururken dedik Peygamberimizle beraber olayı anlattı yani. İşte Ebu Zer'in karşıdan göründüğünü ve Peygamber'in şu sözlerini yani. Ebu Zer Yalnız yürür, yalnız yaşar, yalnız ölür, yalnız ölecek. Ve ağladı, şıra birirdi. Bit hayatken Peygamberimizin müjdesiyle yaşadık. Bak hala devam damadıydı, yalnız öldüğünü orada görünce tekrar o olay gözün canlandı. Şimdi inşallah geride Kerem'in tabi artık. Tabi gücümüz nispetinde, yoksa kuranı kelimi tefsir etmek, tercih etmek tabi hadimiz değil mutlaka. Allah kelamı celse Yani bugün bazı teknik bilgiler içeren kitapları bile Türkçe çevirmek çok güç, zor bir şeydir. Allah kelamı celse alıyor, bunun tabi hadimiz değil. Fakat işte bir söz vardır karınca kararınca diye inşallah biz de yerine gel ölçüde inşallah anlatmaya çalışacağız inşallah muhtemelen. Mevlamız buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İzâ veka'atil vakıya İzâ veka'atil vakıya O vakıya vuku'a geldiği zaman buka meydana geldiği zaman el vakıya kıyametin bir ismi. Yani sözlük olarak el vakıya uva geleceği anlamında. Fakat bu da bu kıyametin bir ismi. Kuran-ı Kerim'de kıyametin çok isimleri var. Mesela hepinizin bildiği biri de el Karia. El Karia değil mi el kariya? gibi. El Karia. El hakka. Gibi çünkü kıyametin kıyametin değişik safası olacak kıyametin. kıyamet. Kıyamet safa safa böyle aşama aşama. Kıyamet değişik safası olacağı için Allah taray bize de kıyametin her safasını aşaması bize mevlam başka bir isimle bildiriyor. Mesela el karia aniden gelen bir ses üfürülmesi. Burada Mevlam buyuruyor. İza vekı atil vakıya el vakıya. Artık kıyametin tam oluşu bu. Kıyametin özü bu olayı. Mevlam buyuruyor işte kıyamet koptuğu zaman. Kıyamet olduğu zaman. Le ise li O zaman kıyametin oluşunu hiç kimse yalanlayamayacak. Yalanlayamayacak. Ne kadar peygamber gelip geçtiyse onların her biri ümmetine bu haberi verdi. Kıyameten kopacağını. Ve kıyametten sonra tekrar dirilip hesaba çekileceğini mahşerde. En çok itirazla peygamberlere dirin işte. Buradan geldi böylece. Yani kıyamet kopar mı? Bu alem bozulur mu? Düzen, denge bozulur mu? Bu yıldızlar dağılacak, güneş toparlanacak, dünya paramparça olacak, dünya başka dünya dönüşecek. E bunları kim yapabilir gibi? Hatta şöyle buyuruyorlar, kim öyle ama bir Yasin suresinde, Meta hazel va'du inkuntum sadıkiyyn meta hazır vardı. O da va ne zaman Yani alay ederek, inkar ederek hadi olsun bakayım. Eğer sen sadıksanız diyorlardı. İşte böyle an buyuruyor. Kıyamet olayı olduğu zaman sürü sürüte kana koptuğu zaman o zaman hiç kimse artık yalanlayamayacağı gerçekmiş diyecek ama iş işten geçti bir olay yaklaştığı zaman artık olayın alametleri belirme başlar. O zaman biraz da bu kabullenilir. Bir çocuğa, akıl bir çocuğa, işte yavrum sen de dede olacaksın, ya da kız çocuğuna mesela nene olacaksın dense, çünkü bunu kabullenmez. Ben dede olmam, ben ihtiyar der. Bir kız çocuğu ben nine olmam da ihtiyalamam ben der. Ama bir insan, erkek, kız, kadın, erkek Orta yaşına geçtikten sonra Artık yavaş bunu kabullenmeye başlar. Hele yaşı altmışlıkla geçti mi Artık evet ben dede oldum, nine oldum der. Bunu kabullenir. Şimdi tabii yaşadığımız çağda Yaşadığımız çağda Artık kıyamet alametleri tabi belirdiği için bugün artık bu kabul elme başladı kıyamet. Hatta bilimsel açıdan da kıyametin kopması yani kaçınılmaz gerçek olarak kabul ediliyor. Tabi bir dönem bir şeyin bir durması gerekiyor. Gün enerjisinin tükenmesi gerekiyor. Bazı mikaanatta galaksiler, yıldızlar, ne alim ne alemler. Şu, bu bir de, bozulması diye, zaten başladı bazı bozulma da başladı dengelere bozulma başladı artık günümüz insanı için yani kıyametin kopması artık kabul edilen bir mesele haline geldi ne kalıyor geriye kıyametten sonraki olaylar ne olacak insanların tekrar dirilmesi meselesi işte burada tabi gafiller işlerine gelmediği için nefislerin istediği hayatı yaşayamayacakları için ilk kere kalkışıyor zavallılar. Halbuki her gece kıyamada kopuyor. Her gece mutlaka. Öyle uyuyan kişi ölüyor. Ölüm demektir uyku da böyle. Zaten bu Aleyhisselam Hazretleri en nevmi peygamber uyku, ölümün kardeşi. İşte her gece insan aslında ölüyor. Kıyamet kokuyor. Alem karanlıklara bir gömülüyor. Yani insan mezarlara gömülüyor insan böyle. Işte. Her yeni gün velbası bader mevt her yeni gün o güneşin doğuşu İsa'nın üfürmesi, bütün varlıkların Haşaratlar, insanların, hayvanların kalkışları yeni bir haşir neşir oluyor aslında oluyor aslında. İşte Mevlamız buyuruyor. Her ne kadar insanlar dünyada yaşarken inanmasa da, inkâr de ama kıyamet olayı meydana geldiği zaman hiçbir varlık bu o zaman inkar edemeyecek. allah Teala Mevlamız tabi hikmetinin iktizası hiçbir konu Kur'an-ı Kerim'de bile toparlanmamıştır. Kıyamet olayı da, cennette, cehennemde, mahşerde, her konu, Kur'an-ı Kerim'de her tarafı serpiştirilmiş. Yani bir insan bu ne hangi ayeti hangi süre okursa hep buna tekrar tekrar imanı konular ele gelir böyle. Bazen daha kısa, daha öz, bazen daha ayrıntılı ama Kur'an-ı Kerim her tarafı serpiştirilmiş böylece. imanı konular. Allah'ın varlığı, birliği, ile azamet kudret, kıyamet meseleleri Mahşer meseleleri hep bunlar, konu hezrafı bunlar. Böyle serpiştirilmiş. Bizim evlen bu sure-i şerifinde de kıyametin bazı olayını öz olarak bizlere. Nedir bunlar? Sevgili la Rafiah. Ne yapıyor? Bu haberdir, mütedası mahzuf. Yani hiye o kıyametdedir. Hafızatın, hafıza, hafız aşağılamak, alçaltmak anlamına geliyor ki işte o kıyamette bazı kavimler, toplumda insanlar, kişiler aşağılanacaklar, aşağılanacaklar. Dünyadaki yaşayışında, tabi ne zaman yaşamışsa dünyada, hangi çadır olursa olsun yaşamışsa, mesela örnek nemrutlar. Firavunlar, Şeddatlar, Ebu Cehiller, Ebu Lehefler ve onların uzantıları. Dünyada üst tabaka olanlar, benim diyenler, yerine, kabına, köşke, saraya sığmayanlar orada ne olacaklar, ne olacaklar, da yani. kıyamette, kabrin kalkışında yer. Yani Koparken de, kıyamette de, kabrin kalkışında ne olacak onlar? aşağılanma, sürüklenme, korku zabaniler peşlerinde böyle sükrüp ah ne olurdu keşke anamı bize doğurmasaydı keşke hiç doğmasaydık keşke ölüp ölü olup kalsaydık diyecekler Tabi işte geçen o ama herkes böyle olmayacak Vela görüyor, rafiatun, rifat, yüceliş. İşte bazı kişilerde, bazı toplumlar orada yüceyecekler. Kıyamet olayından sonra, maşverilere giderken, tabii kalkacak kapı bakacaklar, elhamdülillah. Dünya algı almamışlar. Hemen kadar dünyada biraz çilek çekmişlerse de, ama iş orada aksine döndü. Şimdi aslında her şeyin dünyada bir küçük bir benzeri örneği vardır her şey vardır. Mesela savaşlar herse olmuş savaş her zaman savaş olmuş Ne oluyor savaşlarda kazanan devlet üstüngücü oluyor. Kaybeden devlet devletinin erkanlığı kumandanları, başkomutanları, devlet reisleri aşağılanıyorlar. Deniyor. Esri oluyorlar, köle oluyorlar. Mesela bugün çağımıza da, örnek yakın bir örneğe verelim. İşte Amerika örneği. Dünyanın bölücünden kalktı, İran'a, Irak'a gelip saldırdı. Saldıran o, savaşı başlatan o, her şey yap onu. Irak'takiler ne oluyor? ...savaş suçlusu... ...böyle bir gün içtim böylece... ...savaş suçlusu... ...ne oldu yakalananlar işte... ...ele kevçenliyor... ...başına çıfalar geçiriliyor artık... ...nereye götürüyor? Meşhur tabi böylece... ...dünyada bile... ...yani bir zamanlar Irak'ın başında bulunanlar... ...komutanları, kumandanları... erkanı... ...en üst düzeydeki kişiler... ...refah seviyesi yüksek olan kişiler... ...savaş sonunda yakalanlar yakalandı, kaçanlar tabi orada da sürünüyorlar, kaçıyorlar yine bunun gibi bir örnek daha verelim bir ülkede tabi dünyanın ülkesinde daha ziyade böyle geri kalan ülkelerde bazen biliyorsun bir darbeleri olur böyle yani demokrasiyi kavrayamamış insan hakkını benimseymemiş böyle bir çıkar çeviri etkisiyle baskısıyla bazı ülkelerde darbeler olur. Asker darbeler olur böyle. Darbe olduğu ne oluyor? Darbeyi yapanlar başaramazsa asi oluyorlar. Onlar suçuyorlar. Başarırlarsa meşru dahi olsa önceki devlet başkanları idaracılar aşağılıyor onlardan. Aşağılıyor onlar. İşte Bunu Mahşede böyle olacak muhtememde. Mahşede böyle, böyle Bugün günümüzde, günümüzde, üst makamlarda refah, sivil yüz yedi olanlar, böyle. yaşantıları, yani mağazım yaşayanlar, eğer, eğer o güzel Allah kul olmamışlarsa, işi de zor olacak orada. Şimdi de Mevlam burada, Ameal ile bize böyle burada bir kaç örnek veriyor. Bir şu. Nesine billa iza rucetul recca. İza rucetil eruldu recca. Rec çok korkun deprem anlamına geliyor. Çok aşırı şiddetli. Hiçbir ölçüye sığmayan, derece sımayan. Yani yaşanmayan deprem olacak kıyam başlarken. hadisafi Allah emriyle sühürlü zamanlar korkun bir ses çıkacak. Ses çıkacak. Nasıl bir ses ama yeri göğü yerine oynatan, yıldızları yerine oynatan böyle, çekim kanunu kaldıran, böyle, bu dengi yüzüne bozan ses çıkacak. O sesle beraber dünyada da hiç eşi görülmeyen korkunç bir deprem olacak dünyada. Şimdi deprem deyince bir depremin boyutları günümüzde ne kadar büyük olsa ne oluyor sonuç olarak? Binalar yıkılıyor. En o, o şehir, o ülke bir enkaz yığını dönüşüyor. Ama kıyamet günü olmayacak mı? ilan ve bu setin cibali vessa dağlar o depremle birlikte dağlar yerinden kopacak dağlar kim çapşaklar çapşaklar dağlar fekanet hebaen min vessa olacaklar hebaen heba hava karışacaklar öyle bir ince gözle görülmeyeceği kadar ince tad olacaklar. Ebe bana denir ki havaya karışacaklar. Havaya karışacaklar. Buna örnek veriyorum şu şekilde. Şöyle buyuruyorlar. Bazı odaya camdan güneş kurur. Yani oda loş bir oda. Işığı fazla yok. Bir küçük penceresi var. O küçük pencereden odaya güneş ışığı direkt vurduğu zaman güneş ışığının vurduğu yerde havada tozlara görünür. Tamam dolu toza görünür. Güneş ışığının vurma ile görünmez. İşte bir örnek veriyorlar müfessirler. Demek ki kıyamet olayına bakın muhtemelenler. Ne enkaz yığını kalacak ne dağ kalacak ne tepe kalacak ne maden kalacak? Otomarası çekim düzeni kalkacak kalacak Havaya karışacaklar, havaya karışacaklar sanki tozlu bir hava gibi. Depremde. deprem olacak. Tabi bunu düşünmek bile başka materyal. Yani bu düşünmek bile başka. Zaten deprem başladığı anda ne kadar canlı varsa. Ne kadar canlı varsa ki bu canlı içerisine insanın dışında hayvanlar, cin şeytiler dahil olduğu gibi melekler dahil. İlla mâ Allah var. İlla mâ var. Ancak Allah'ın dilediği bazı melekler kıyamet olaylar onlar dayanabilecekler. Hadi Cebrail, Hadi İsa Hadi Mikail, Azal Aleyhisselam ve arşi götüren melekleri gibi. Çok muazzam büyük melekler. Onun ruhaneti sarsacak onlarda. Korkacak onlarda. Ancak dayanabilecekler. Onların dışındaki melekler dahi korkudan ölecekler muhtemelen. İnsanlar çıldıracak. Çıldıracak. Öyle muazzam bir ses yeri göğü kapsayan Yıldızları dağıtan böyle. Çekim kanunluk bozan kaldıran böyle. Kuru dağlar kalkıp yerinden kopup çarpışacaklar böyle. Bir anda dağılacaklar. Zehri olacaklar. Havaya karışacaklar. Heba minbessa. Mümbessa. Mümbessa'in bir sas dağılma demek böyle. Dağılacak. Hava karışacaklar. Dağılacaklar. İşte o zaman bu dünya başka dünya döşecek. Yer gayri el erdi. Ve biliyor ki yer tebil olacak. Tebil olacak. Buna şirap buyuruyor gazi bir tefsirinde aslen ve vasfen diyor. Yerin tebil olması da aslen ve vasfen. Aslen yani asli maddesi yani asli maddesi e, kimyasal değişim olacak böyle. Atomlar başatımı dönecekler. Ve Vassam buyuruyor, Vassam da fiziksel açıdan yeryüzünde hiçbir çukur tepe tüm kalmayacak. Okyanus suyu zaten daha önceden uçabilecek suları. Deniz yatakları, gören yatakları kalmayacak. Hiçbir dağ tepe kalmayacak. Tabi ağaç bir şey kalmayacak. Dünyanın da yapısal taşı, yapısal maddesi asıl da değişecek. Ve dünya çok büyüyecek dünya. Çok muazzam büyüyecek Ve semavat mevdam buyuruyor ki, tabi bu konuyu bir kısa kesmek istiyor bunları. E, gökler üzerine değişecek. E, yılları dağılacak yıldızlar. Yalnız güneş toplanacak. Besebillah. Şems kübire, diyor. Güneş toplanacak, kararacak güneş. Güneş şu anda, daha bilimsel açıdan bugün kanıtlanmış ki, güneşte aşırı ısı, aşırı ısından dolayı atomlar güneşte serbest halde, daha geniş halde, tam Mevlam ısıyı, enerji alacak güneşten, toplanacak atomla birleşecek, kararacak güneş toplanacak. Bunlar kıyametin ancak bir iki, birkaç tane ufak bir örneği tabii bunlar. Çünkü az evvel de e, özet gibi allah Teala Teala her tarafına melamını serpiştirmiyor böyle Yani bir insan hangi sürü okursa okursun genelde çoğunda mutlaka kıyameten bir işaret var orada. Uyarı insanlara var. Yani ey insan Mevlam diyor, ey insan gafil olma, gafil olmaya. Üzerinde yaşadığın dünyada güvenme Mevlam diyor, bak Mevlam diyor. Bu dünya gezegenine güvenme Mevlam diyor. Çünkü bu dünya gezegene de paramparça olacak, paramparça olacak. Aslı, nesli, efsafı tamamen değişecek, kıyamet kapacak Mevlam Peki kıyametten sonra insanlar ne olacaklar insanlar? Kıyametten sonra. Tabii dediğim gibi bu bir sıraya tak etmiyor da böyle bize buradan bazı bir özetler veriyor böyle. Nokta nokta. Mevlam şirap yürüyor. Ve, ve kürnütüm ezvacen selaseh. Orada üst sınıf olacaksınız. Burada hatta kürtünün fiili mazi. geçmiş zaman fiili ki oldunuz anlamında Rabbim e öyle buyuruyor. Yani kesin olacağı için olduğunuz bile buyuruyor. Demek ki kıyamet kadar insanlar üç sınıf olacaklar. İnsanlar. Peki kim bunlar? Nasıl olacak bunlar? benim buyuruyor? Feshabül meymeneh. Birincisi eshabı meymene. Esap kişiler arkadaşlar, grup orduları. Meymene sağ kol, sağ taraf beymen denir. Eskiden ordunun ordunun merkezi vardır. Ordunun sağında olanlara da onlara da ordunun meymeni derlerdi. Meymene aslında Meymen'e yemin yemininden gelir ki, bereket, hayır, uğur anlamına gelir. Ve Türkçe olarak da daha doğrusu bu, sağ anlamına gelir. Yani sağ. Demek ki, eshabı yemin, eshabı sağda olanlar. Bunun için sağ kolada yemin denir. Sağ kol, sağ taraf. Neden Mevlam böyle buyuruyor? Mahşer yerinde Amel defteri dağılırken, kimlerin amel defterinde sevabı çoksa, onları amel defteri, onların sağ tarafından ve sahile verecek onları mahşerde. Allah korusun. Öbürlerin daha büyük soldan verilecek. Peki onları sahile alsınlar, alamayacaklar ki neden? Mahşerinde irade Allah'a ait. Ne yani ağabey yürüyor vel emru yevmi izin lillah Bak, abi vel emru yevmi izin lillah o gün emir hüküm açıkça aradan bütün perde kalkmış aradan esvap denen sebepler zincir bir kalkmış herkes görüyor ki mahşerde Allah bir egemen Allah Bak. kuvvet onun Hakimiyet de Allah'ın böyle Dünyada Allah Teala bazı Allah bir sebepler araya verir. Sebepler perde oluyor. Şu sebeb bu sebep. Böyle mahşerde kalkıyor bunlar. Şimdi İslam'da sağ el sol elden ve sağ taraf sol taraftan daha hayırlı hayır bunun için sahil sürekli hep hayırlı şehri kullanılır. Yemek, sahil yemek sünnettir. Su, sahilde içmek sünnettir. E, yapılan her hayırlı iş sahile. Kur'an sahile alınır. E, sadaka sahile verilir. Sahile alınır. Hep böyle sahil kullanılır. Sol iş Sol ettir. tabi şerrin bir simgesidir. bu ancak pis şeyden yapılır. Mesela sümkürme. Hatta abdeste sağ ile su verilir. Abdest suyudur o. Ama sümkürme bunu temizleme, su ile yapılır. Tuvalette edekleri temizleme, yani su ile olmasa bile, başka bir şey olsa bile ama yine sol yapılır. Yapılır. Yine insan evine çıkarken, sağ ayakla çıkılır. İnsan camiye yiyerken ayakla girer, eve sağ ayakla girilir, sol ayakla ancak pis yerlere, banyoya, tuvalete solakla girilir. Yine bir insan, bir Müslüman Allah korusun mecbur kalsa bir Müslüman, mesela bir kuma oynan kahveye girecek, hatta bir gazinoya birisinin görmesi gerekiyor, öyle zorunlu kaldı, zorla kaldı Kişi ne yapacak? O zaman öyle yere yine son tarafa girecek. Bu sağ elin, sağ tarafın, sağın dahil olması bu İslam'dan önce de bütün dinede vardır. Çünkü bu bir fıtridir, fıtrattır bu. Fıtrat karnıdır. Böyle. Bu Araplar, cahil ederim Arapları da onlar da sağ, daha hayırlı sayılardı sağ tarafı. Hatta Mekke'de cahil edelim, Arapların şey usülleri vardı. Bir iş yapacakları zaman bir kuş uçurlardı. Eğer uçan kuş sağ tarafı uçsa onu hayra yorumlardı. Yorumlarda. Şimdi Dedim ki müteahhımlar bu sağın üstün olması fıtrattan gelen fıtrat. İnsanın fıratına gelen bir olay. İnsanın başlangıcı bir olaydır. Fıtrat değişmez, değiştirilemez. Günümüzde de yine bu uygulanıyor Uygulanıyor dikkat buyurunuz. Olimpiyatlarda işte bazı dünya şampiyonluklarında da bunlarda birinci geli ortada olur. Yüksekte olur böyle. İkinci, onun sağında, üçüncüsüz sonda olur bakımız. Yani bu birinci bu. şampiyon o. ortada, yüksekte oluyor. Onu en yakın olanı ikinci. İkincis sağında olur, üçüncüsüz sonda olur muhtemelen. E, devlet protokolü bu şekilde bu. Mesela bir başbakan bir basın toplantısı yapacak. Eğer yanında bakır bulunacaksa başbakanın sağında önce yardımcısı olur. Diğer bakanlar solda olmakla olacak. Yani bu Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, Çin'de Rusya olsun Mustafa Kemal. Bu sağın solda hayli olduğu için demek ki bu fıtri olduğu için ne oluyor? Bugün bir Rusya'da da olsun bir kumandan, değerli başkanı eğer yanına alacaksa, diğer adamlarını ne yapıyor? Rütbece hangi da üstünse onu sağına alır. Übünün sonunda fıtri deri bu. İşte bunun için namazda da sol altı oluyor, sağ üzerine konuyor. Konuyor arkadaşlar. Mevlamız buyuruyor, Fesabil meymeneti işte bu sağ eshabı ma eshabı meymene nedir bunlar? Kimlerdir bunlar? Mevlam soruyor bunları. Buradaki ma istifam anlamına göre. Tab bu ma bir kanama gelebiliyor. Mesela biri de teaccübü evvel gelir. O anama gelebiliyor ki Mevlam buyuruyor eshabı ne var insanlardır bunlar böyle şey. Ne hayli insanlara bunlar mutlu insanlardır. İşte Demek ki kıyametten sonra mahşer yerinde kimin güzel amelleri, ibadetleri fazla ise onun amel defteri o kişiye sağ tarafından ve verecek, verecek. Ve Mevlam buyuruyor buradaki mağda tacib anlamına göre ne güzel insanlar bunlar. Bunun bir şimdi zıddı var. Tam karşıda var. Kim bunlarda? Mevla biliyor. Vesabül Meşeme. Eşe, meşeme sol hesabı. Maş ameliyatları sol tarafından arkasından sol eline verilenler. Günahçok çok olanlar. Efendim ama sahil alsın alamayacak. Neden? onun sahile kalkmayacak muhtemeler. Kalkmayacak kim? İlahi kudret, hakimiyet bu arada açık alacak. Onun sahile kalkacak <gülüyor> kalkacak. Tabi bu meşeme de Mevlam soruyor mua eshabı meşeme kimdir bunlar? Yani solu kimdir bunlar da Mevlam soruyor. İstifa anlamına göre buradaki ma teacüp anlamına bireyse onlar da ne bedbat ne hayırsız ne şer kişilerdir. Bunların önünde bir grup daşine var. Efendim buyurmuştu ki insanlar mahşerde üç sınıf olacaklar bir eshabı yemin, sağ ehli ikincisi eshabı şimal, sol ehli tam zıttı, yani cehennem ama bunların önünde biri var vela büyürüyor ve sabikune sabikun sabikun sebeve, koşa ileri gidenler ileri yaraşanlar ülaikel mukarrebun işte onlar var ya onlar mukarrebler mevlablere uter. Mukarreb bunlar. Mukarreb, Mukarreb kurbiyetten gelir, yakınlıktan gelir. Allah'a yakın olanlar bunlar. Allah'a yakın olanlar bunlar. Kurbiyet. Yani peygamberler, sıddıklar, şehitler, evliyalar. Bunlar Büyük evliyalar da bunlar böyle. Bunlar mukarreb. Dünyada sabikîn de mi ve sabikûn e sabikûn ileri koşanlar böyle. İmanda önce imana koşanlar. Her peygamberin tabi müctenleri onların vardır bunlar böylece ilk iman edenler. Sonra Allah yolunda canıyla manayla koşanlar. Böyle. Allah tabi, tam teşhim olanlar. Ki bunlar, büyük veliler bunlar. Fi cennatin neîm. Bunlara mahşerde sorgu, sual olmayacak ki bunlara. Mevla ablıyor. Bunların yeri, neîm cennetleri Mevla ablıyor. Fî cennâtin neîm. Ne içinde maddi, manevi her türlü nimeti olan böyle. Ruhların tatmin olduğu, ruhların feyz olduğu, Kalplerin tam sükün bul tatmin oldu, hayallerin, duyguların tatmin olduğu her nimetin bulunduğu naim cennetin ocakları bunlar. Yani bunlar kabirden kalkarken, tabi kabir çatlayacak, sürü sürüyor. Bunlara uykudan kalkar gibi karın kalkarken acaba ne oluyor? Hemen buna yanına melekler gelecek. Melâbire sebiller. Tetenezzeliyor. Aleyhimül melâike. Vallahi abi ya. Bunlar lan melekete girecekler. Bunlar derdekiye ellâ tehafû ve lâ tahzenû. Sakın korkmayın siz, üzülmeyin. Aşağı üfürsün sur. Mahşer kurulsun. Zebâniler koşsun. Cennet patlasın, çatlasın siz korkmayın bak. Ella tehafu. Korkmayınız. Korkma ilerile bağlantılı. Vela tahzünü mahzun olmayın. Hüzün duymayın. Neden? Bu da geriye bakıyor. Yani dünyaya bakıyor. Eyvah o dünya aldanmışım. Aldanmadınız ki dünyaya aldanmadınız. Ve Mevlam buyuruyor ve bir şey bir cennet bunlara müjde verecek ki siz cennetsiniz diye mutlendir. Kim bunlar? İşte sabikul evveli bunlar. Eshab-ı yemin dünyada evet Allah yolunda yaşamış, müttakıdır, haramdan elbise sakınmıştır ama yine dünyaya aldanmıştır. Nefsine zaman zaman yenilmiştir nefsine. Şehvetine, gözünü alamamıştır, dilini alamamıştır. Nefsine şevet yenilmiştir, öfke gazabına yenilmiştir. Yani nefsin mağara içimize bir fırtına gibi yani dalgalada gelir kardeşim. Bazı itiraz şey gelir, diye itirazı Hırs gelir böyle, dünya hırsı gelir. Ona bir kapılır, ona bir kapılır. Tabi o anda kişi mutlaka Allah'ı unutur, Gafil olur. Namaskılar, ömrü acı şey gider, Allah'tan gafirler. Hacı tavaf eder Kabe'yi. Ama işçindedir aklı fikri. işini idare eder adamlar. Hatta şimdi cep telefonu cebinde Ali tam şunu şu buraya ver. Böyle. Yani tavaf da, ama mukarrepler değil Mukarrepler. Mukarepler. Onlarkini Allah'a vermişler. Allah'a vermişler. Onlar dünyada Allah diye tatmin olmuşlar. tatmamışlar. Peki çok mu az mı bunlar acaba mükarepler? Mevla buyuruyor, evveli Bak. evvelki ümmetlerden bir cemaat, sülle cemaati azime deniyor buna, büyük toplum. ve kalilüm milel ahirin ama bu son ümmetten bize yani ümmet-i Muhammed azlar bunlar, az muhteremler. Demek ki eski ümmetlerden böyle mükarebın daha çok yetişmiş. onlar yetişmiş onlardan böyle. Şimdi tefsir kebirde şey ibara bir buusun diyor ki şe rab görüyor, dhaalefihi mul övvelü veya vel evvelki meteler bundan daha çok idi. Neden? Çünkü ne kadar gelebilecek peygamberler varsa onlar da buna dahil. Resulü ve Enbiya tabi en aşağı 124 bin peygamber gelir keşkil ediliyor kes sayısı bilmiyor her peygamberin de en yakın sahabeleri ilk imaden müminler olduğu için sonra tabi eski çağlardaki yaşamda o ortamda evliye olmak daha kolay muhteremler hayat daha basit Hayat daha sade. Evler taş ve kerpiçten ve ahşaptan. Basit. Basit bir ev. Yapılıyor. Nasıl ki her kuş yuvasını kendi yapıyor. O zaman da öyle yapmışlar. Bir baba oturacağı kadar bir ev yapmış. Taştan, kerpiçten. Bilemeden çocuğuna bir zaman kalacak kadar. Etiyor, yetmiyor ev. O da yapsın demiş. Ya inşaat basit çünkü. Topluları üç beş komşusu yapıyorlar bunlar böylece. Eşyalar basit. Genelde bir hasır masır. Zaten yer duvarlar güzel çamur sıva. Hatta kireç bedene badana bile o bile sonradan çıkmış. Bir palake malake gayet basit bir şeyler. Deriler Koyun mesela post sekilere, post şunlar bunlar böylece. Sonra yeme içme. Yerine şeyler, belirli şeyler. günümüze gibi böyle çeşitli çeşitli böyle. Şeyler yok tabii böylece. Üz baş başka, giyin başka, yaşam koşulları başka. Hayat daha sade, hayat daha doğal hayat yaşandığı için... Tabi az çalışma yetmiş onlara hatırlam, yetmiş onlara. Onları genelde Allah kendine vermişler. Bilhassa böyle zikrullah ile, ya Allah yolda koşarak böyle, İslam için çalışarak din için. Tabi her zamanın, dönemin peygamberin getirdiği hak dine, hak kitaba, ilah kitaba bağlanarak böyle çalışmışlar. Demek daha çok evlullah olmuş. Şimdi bir olanı alınacağım muhteremler. Yanlış şunu söyleyeyim aziz önce cemaatimiz. Önceki ümmetlerde mukarrabun yani büyük evliyalar daha çok yetişmiş. Mağara kapanmış tabii. İnzibaya çekilmişler olmuş. Yalnız cennete giren genellemede bu ümmeti Muhammed daha çok olacak orada. Daha fazla olacak tabi şu farsadaki bir de mukarrebun onlar hiç mahesap çekilmeden gene girecekler. Diğerleri tabi hesap böyle. Hesap hesap. Hatta Ümmet-i mesela dünyada imanı var, inancı var. Ama e, İslam'ı yaşayamamış. Mesela namaz farz diyor, lazım diyor. E, cami gidenleri görünce içi yanıyor namaz kadar içi yanıyor, bir derece bir tam bir kılamıyor, bazı kılıyor, biraz bırakıyor, acayip bırakıyor, bunu yapıyor. Mesela bir Müslüman hanım, kızımız, hanım, bacımız, açık geçiyor biraz, örtünsem diye örtüneceğim falan bir örtüremiyor. Örtünme nasip olmadan gidebiliyor Allah korusun. biliyor E tabi adaleti ilahi var Allah adaleti var tabi. Cm atılacak tabi günah miktarı. Yanacak. Ne var ki? iman olduğu için orada evveli kalmayacak cennette. O da cennete gidecek. Cennetteki sayı diğer ümmetlerin toplum sayısından bu ümmetin toplum sayısı fazla olacak. Olacak onlardan. Şimdi bir olay anlayacağım muhteremler. Böyle yani hikaye falan böyle değil de bizzat böyle kulaktan dinlediğim bir, bir yerde, Hocam Allah rahmet eylesin, Mustafa Hazretlerine dinledim kendisinden bir olay. Yani evcilerle bağlantılı bir olay. Alten inşallah. Hocam Mustafa Efendi Hazretleri Allah rahmet eylesin gençliğinde erz müftülüğünde firtva kâdi imiş. Ben bunu dinledim. 40 sene önce dinledim. Tabi olay çok önce olmuş. Erzurum Müftüsü o zaman Erzurum Müftüsü, hak aşıkı. Hiç Allah'a yanmış. iş Allah'a de yanmış. Tabi o dönemde bir mültü olmak çok onurlu bir mesele. Böyle saygın kişi, her yaksından sevilen kişi, teba kişiymiş. Fakat tatmin olamıyor. diyor İçinde bir de bunun peygamber aşı geliyor bana. İlla Medine'ye gideceğim ben orada kalacağım diyor. E Medine burnuna tutuyor. Sanki Medine'ye gelse peygamberimizin böyle kabri etrafında dolaşsa peygamberimizin gezdiği yerleri geçse, peygamberimizin namaz kıldığı namaz kılsa sanki peygamberle beraber aynı çağda olmuş gibi bir hal hava geliyor buna. İlla ben Medine'ye gideceğim diyor. Bırakıyor, ayrılıyor. Erzurum'dan Medine-i gidiyor. Ve böyle gidiyor o dönemde. Medine'ye gidiyor. Tabi Medine'de, o zamanki Medine'de daha doğal, daha sakin hayat. Tena. insanlar az, gelenler az Medine'ye o zamanlar. Medine'ye gelince bu sanki Peygamber'in yanındaymış gibi bir buna Mevlana'sı bir diyor. Peygamberimiz'i tam açıcı göremiyor. Peygamber ruhaletten yaralanıyor. Peygamberimiz'in feyzinden muazzam yaralanıyor. Aşkı Resul deniyor. Peygamber aşkı yakıyor bu. Bu mübarek zat bir gün sabah namazına babam girerken erkene girerken buna bir el el diyorum. İnsan görünmüyor bir el görüyor. Buna bir el, buna bir tokat vuruyor. Hafif acıdı tabii tabii. Bakıyor, kimseyi yanında, tenaymış da, kimse yanında. Ama bir el, buna bir şama vurdu. Tabii kamil kişiyi, olgun kişiyi anlıyor ki bu bir şefkat tokadı. Bu manevi tokat. Uyuru tokadı yani. Demek ki bir hata işledim bana bir uyarı geldi, güzel diye. Gidiyor, peyansal diyor, razı mutlaya gidiyor, oturuyor oraya, murakabe, yani gözünü kapıyor, kendini şimdi hesaba çekiyor kendine. Acaba ben ne yaptım bugünlerde yakında acaba? Ne atı ki acaba? Bana bu uyarı tokadı geldi. Öyle düşünürken, sine deniyor, sine uyumuyor, bu uyutadı değil ama ikisinin arasında hem kendini biliyor hem konuşan okurlarını duyabiliyor hem abkin geçebiliyor geçeği kapalı o haldeyken bakıyor Ramazan mutaharede. Erken gelmiş namaz ama kapacıymış hemen içeri girmiş. Tek dikiş insan abim varmış. Bakıyor Ramazan mutaharede bir telaş var. Telaş var. Tabi gözü kapalı Murakab halinde bakıyor kırklar toplanıyor, toplanıyor. Biraz sonra Peygamberimiz Ali Şah Zühteri Ahmed çıkıyor kabrinden mihraba giriyor Peygamber oturuyor mihraba Peygamberin sağında Zübeyir, sağında Ali yapıyor. Hazeme Peygamberin solunda Peygamber tam mihraba oturuyor kırkların başı da. Hazretmenin yanında oluyor. Diğer toplamıyorlar. Halk oluyor 40'lar. Meğer 40'lardan biri vefat etmiş. Dünyadan geçmiş, artı indikal etmiş. Sayı 39 olmuş. Hemen bunun tamamlanması gerekiyor, çıkması gerekiyor tabi. Yani 40'lar bunların görüyor manevidir. Böyle. Yüce Allah teala bunlara ama manevi görevli bunlar Bunlar diğer evli adam daha farklı özellikleri vardır bunlar. Ya yani bunların keşfi daha açıktır. Bunlar daha çok cezbil ederler. Ruhsal daha güçlüdür bunların. Şimdi bu top meydana Müşavire edilmeye başlanıyor şimdi. Kim alım aramıza diye. Tabii teklif ediyorlar. Efendimiz de işte, Hindistan'a filanı oradan bakıyorlar. Tabi oradan keşif görüyorlar. Onda bir hafif bir eksik daha var. Orada hemen görülüyor. Sadece. Hemen görülüyor. Yani o kara leken kalpteki nokta görülüyor. Onda şu kutsuları var. Tam Kemal'de değil. Tam nurlaşamamış da algılaşamamış. Her yönden. Dursa bakalım. İşte Irak'tan, İstanbul'dan, işte Erzurum'dan, Basra'dan şu derken biri, kırptıran biri bu Erzurum mültüsünü bunu teklif ediyor. Efendim, Ya Resulallah, Erzurum mültüsü bak, Erzurum'a e göre bıraktı, buraya geldi, e, aşkına iniyor Ya Allah? Yani o aşk, işin daha bir leke, pişti bırakmıyor. Nur, her şey nurlanmış, onu alalım. Peygamber kırdıran başla bak, ne dersin diye. Kırdıran başlıyor ki, bile şöyle, Ya Allah Az önce, ona ben bir tokat vurdum ben. Yani veya tokadı vurdun bana. Peygamberimiz gülümsüyor. Gülümsüyor. Peki neye vurdun ona? Tokadı. Yani hakkı olduğu için gülümser soruyor. Niye tokadı vurdun? Ya Allah i̇şte Çok aşık size. Aşkı şirat uygulamasını engelledi. Meğer haram-ı şerife girerken bab Selam'dan Peygamber'in tam karşısına geliyor. Sağdaki kapıdır. Küre tarafından Bab-ı Sa'em kapısı. Tabi işte daha küçükken o Mehşin Harmişerif kapıdan bakınca orada Peygamber kapıyı görünürdü. Görürdü oradan. Şira Buriye Yarasır Allah Bab-ı kapısı açıldığı anda Yarasır Allah sizin bana kabri gördü ona aşkından yandı. Aşkın yalnız aşkınızla sol ayağınıza Mescid-i haram girdi. Onun için vurdu. Tabi olsam anlıyorsun suçunu. Anlıyor, kendini biliyor. Ama gözü kapalı. Yine uyku, uyumun arasında yine. Sonuç olarak karar veriliyor. Şam Müftüsü bunlara karışacak. Buna karar veriliyor. Onu alan diyorlar. Hepsi bakıyorlar. Şam Müftüsü bakıyorlar. O günkü Şam Müftüsü her açıdan Tam tek bir insan İnsana kamil iman, ahlak, ibadet her şey yerinde. Her şey yerinde. Tam insana kamil tek bir insan. Onu alalım. Telegram kırkdan bakıyor, tasip ediliyor. Telegram bunu buna onaylıyor. Şimdi kırkdan başlıyor ki yarısıyla Allah. Kırkdan başla, Telegram Yarısıyla Allah. Bu Erzurumlu sen diye biz bir görev verelim yarsın. oturmasın burada. Ona bir görev verelim varsa Allah. Pegem ki ona verelim diye Pegem şura büyüyor alısam azetleri. O burada oturmasın. Dön Türkiye'ye gitsin, Erzurum'a gitsin, orada İslam'a çalışsın. Oturmasın varada. Talep okusun, İslam'a çalışsın. Peygamber şura büyüyor ben oturmadım evimden Medine'de. Oturmadım Peygamber Ben Peygamber dev üzerine köyleri açtım ben. tebliğ ettim insanlara kurtarmak için. O da yarım dönüyor Derken kırk dayı birden kayboluyor. Peygamber kayboluyor. Er mümtüsü de bu defa daha bin geliyor. Gözünü açıp şey bir bakıyor. Tam uyku değil. Açmıyor da değil. Ortalayken kendine geliyor bakıyor. Allah Allah. Öyle tabi olayı gördü ki 40'ları gördü. Peygamberimiz gördü. Azubi Kiyas Ömer'i gördü. Tabi Ruslar feyiz almış. Manevi feyiz almış. Yanmış feyiz. Zaten aşık. Aşk katılmış. Nurhan Nur katılmış. Öyle bir şey Yalnız bir endişesi şimdi kaldı. Ona görev verildi. Türkiye'ye dönsün. zaman gitsin. İstanbul'da çalışsın diye görev verildi kendisine. Peygamberimizin dönüp hemen sol tarafta Peygamber'in kapış şerifi. İşte dönüyor işte onlar. Peygamber'in kapışlarına bakıyor. Bir Ravza Mutlaka'ya bakarım şöyle bakıyor. Buradan kopacak. Yani nasıl kopacak buradan şimdi? Ama görev verdi kendisine. Onda anda aklına şöyle bir şey geliyor. Yani bir kaçanmak yol gibi aklına geliyor. Yani bu gördüğün acaba gerçek mi acaba? Bir rüya mı acaba bu ama? Yani sen gene gitme diye burada kal diye. Öyle bir nefsi öyle istiyor. Ama hayır diyor kendine kendine. Hayır diyor. Bana Resulullah bir görev verdi diyor. Fakat ne yapayım diyor. Şimdi acaba bu iki, iki arasından kalıyor. Yine Allah yardım ediyor. İlham geliyor kalbine şöyle aklına geliyor. Ben diye hemen diye bugün diye kalkayım Şam'a gideyim. Şam'ın üstünü göreyim. Madem bunlara karıştı. O bana bir adres diyor. Öbürden bulamam diyor. Şam üstünü göreyim. O açık bir adres. Ona göreyim. Onunla bir müşahede görüşeyim. sonra karar vereyim diyor. Hemen o günü hevesine biniyor. Tabii Peygamber e ziyaret ediyor ağlayarak böyle. İçi böyle yana yana işi Resulullah'ın hasretine ayrılıyor. Son gibi bir harem-i bakıyor, razı mutlaka bakıyor böyle. Artık bayır gibi oluyor o kadar aşkı oralara. Ama kendine bir görev verildi. Resulullah'ın görevini aşkına tabi tercih ediyor. Ayrılıyor. Devesine biniyor. En son görev millattan tekrar Medine'ye bir bakıyor. Tekrar bir ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor deste biniyor şama gidiyor. Artık karşına gitmesi şama gidiyor. Devesini bir yere hanam bir yere bırakıyor. O dönemde doğru müftüleye gidiyor. Bak, yatak, kalabalık kişi var arbituta. Selamü aleyküm selam. Dönmüşten ben, işte, ben müftefen görüşmek istiyorum. Acaba müftefenin ağinesini ya de burada mı? Dönbütün hastalandı, geri bıraktı diyorlar. Ameliyelere eğer bir şey soracaksan diyorlar fetva için. Sor, biz cevap verelim. Bunu tanımıyorlar. Hayır diyor. Evet, tabii. Çok soracağım şeyin var. Ben de mülte, ben de özel onunla görüşmek istiyordum. Nerede bulurum onu? İşte efendim evinde de çıkmıyor şu anda evinde. Önce diyor. Kapışı yanına. Kapışı alıp bunu müte bitir, evine götürüyor. Şuna bakıyor. Birisi Eylül'ün de ayaklarının parçalarını sıvamış, kollarını sıvamış, süpürge, yolları süpürüyor. Yolları süpürüyor. Kapıcı ki, işte diyor, müftü efendinin diyor. Zavallı da biraz, yani aklını işaret ediyor. Hastanın biraz da böyle işte, böyle yolları falan süpürüyor. Böyle şafiye böyle şimdi böyle diyor. Peki diyor ona, bunu başını veriyor, gönderi kapışıyor. Şam müftüsü, eli süpürge, süpürüyor. Mahallen çocuklarına takılıyorlar. Mühtü sen süpürgeci mi oldun diye takılıyorlar. Onlar gülümüşüyor onlara. Fena şarkıyor onlara. Bu yavaşça gidiyor. Selam veriyor Mühtü Efendi'ye. Esselamu Aleyküm ve Rahmet'e Berekatü'yü diyor. Şam mühtüsü hiç akıdırmadan ve Aleyküm ve Selam'a Berekatü'yü selamını alıyor. Bu hemen boyuna sarılıyor. Erzurum'su Şam'su boyuna sarılıyor. O da bunun boynabası sarılıyor. İkisi ağlama başlıyorlar. İkiz ağlama başlıyorlar. Şimdi diyor ki Şam-ı sonra artık sakın de şüphe diyor. Yani gördüğün rüya falan değil. Hak gerçek o diyor. Sana görev verilir evet. diye Erzurum'a gitti. Daha bu kısa karışışın onunki kişi aşıkmış, açılmış, aşılmış. Sen de Erzurum'a gitti. Yalnız diyor bu akşam misafir mi kal diyor. Hatta birkaç benim misafirim kalırsa gidersin diyor. İşte muhterem cemaatimiz Allah'a böyle kulları var böyle. Bunlara mukarrebin deniyor bunlara. Mukarrebin deniyor. Bunlar her şeyde Allah'a tercih ederler böylece. Işte. Bunlar bir an Allah'tan gafil olmazlar. Olmazlar. Efendim annel hatırı için, baba hatırı için, evli hatırı için kesinlikle zarar günaha girmezler. Her şeyleri, yaşantıları, işleri, güçleri her şeyleri dünyada Allah'ın rızasından tam uyumaz, tam uyumaz. Allah razı uymayan bir şey ona yoktur. O işte. Ve bunlar Dünyada hayatlarında hep Allah'a beraberdirler. Allah, Allah zik ederler böyle. Yürüyken işinde, gücünde ama bizim gibi dilediği kadar ederler, dilediği Hatta bunların bütün hücreleri Allah zik eder beraber. zikeder. Bu duruma gelenler de yani bütün hücresi Allah ziketi mi? Onlar da mezarda da çürüm yol işte oturur. Ve bunlar yarın mahşerden sonra, sonra geçerken altta bir cehennem geçerken bunlar cehennem buna yalvaracak. Cehennem bunlara yalvaracak. Tabi bunu uçup geçiyor bunlar. Uçup geçiyorlar sonra köprüsünü. Geçiyorlar. Ama cehennem yalvaracak bunlara. Ne olur? Çabuk geçin, çabuk geçin. Sizin nurunuz ateşimiz söndürüyor diyeceğim. Yani tabi bunlar girmeyecekler girmeyecek de. Nerede? Mesela bir, yani bir farz-ı olmayacak bir şey de yani cehenneme bir girecek olsa girisi cehennem bunu yakamıyor da yakamıyor da bunun girdiği bölüm cehennemin ateşi soğuyor, sönüyor. Bunların nurundan beri işte. Allah'ın böyle kulları işte bundan kurtarıyor. Bunlar tabi cennet yakamıyor bunları. Zebane bunlara el süremiyor bunlara. Emelan yani buyuruyor. Bunlar fi cennatin ne'im. Ne'im cennetlerinde bunlar. Bunlara ne mahşiri hesap var, ne sual var, ne bunlara korku var bunlara. Korku var. Hatta bunlar mezarında bunlar çürümüyorlar. Toprak bunları yiyemiyor. Çürümüyor mezarında. O böyle bir şey. Bu dinleyicilerim oluyor. Hemen hemen insanların çoğu tabii gören az. Gören azdır. bu insanların çoğunluğu bunu duymuşlardır. Bilhassa böyle yol inşaatlarında kare olan çalışanlar bunu daha iyi bilirler bunlar böyle. Yeni yol açıldığı yerlerde tarihi yerlerde, bazıları da makineler çalışamaz muhtemelen. Yani bunlar, bunlar muhtemelen Allah'ın veli kulları, Allah dostları bunlar. Böyle. Allah diye gelenler, Allah dostları. Bunlar ölmezler ki bunlar. Ölmezler. Bunların ruhaniyeti maddi etkiler. Etkiler böyle. Çalışan motoru basar, durdurur bunlar. Dostlar çalışmaz orada böyle işe. Bir örnek vereyim muhtemelen. Nasıl örnek vereceğim? Yani kimsenin inkar edemeyeceği örnek vereceğim bak muhtemelenler. Yani kimse bunu inkar in edemeyecek. Bir örnek vereceğim. Kimi Yunus Emre'ye örnek verecek. Yunus Emre Hazreti. Reni. 1948 senesinde muhtemelenler. Bunlar aşağı 55 sene önce Ankara Eskişehir tren yolu yapılırken o Eti tren yolu yapılırken Yunus Emre mezarı da demir yolu hemen kenarını isabet ediyor. Yani plan projeye göre demir yolu Yunus Emre'nin mezarının yanına baştan geçmesi gerekiyor. Tabii makineler çalışıp açacaklar, yeri açacaklar. Bakın Yunus Emre'nin mezarına yaklaşınca makineler çalışma, böyle İstafil, i̇şte çalışma makineler. Tabii mühendisleri geliyor, amirleri geliyor, şefleri geliyor. Neye bu olmuyor? Efendim çalışmıyor. Hem gaza basmıyorsun. Basıyorum gaza. Ya buluyorsun, fazla gaz veriyorsun, az veriyorsun. İmak, iniyorlar. Efendim amirleri, şefleri çıkıyorlar. makinen çalışmıyor muhtemelen. Çalışmıyor, çalışmıyor, çalışmıyor. Hep iyi orada eğlenilmişler. O bölümde verilmişler. Artı bir gün karar verilmiş. Bütün gücü oraya vermişler. Hep orta oraya. Bu işi olacak diye. Zorak yapar işe. Zorluya zorluya zorluya zorluya o, o bölümünü yapmışlar. Demir yolunu döşemişlerdi. döşemişlerdi. Fakat ne oluyor bakınız? Ertesi sabah işe mesai gelene bakıyorlar ki o demir böyle bükülmüş, kırılmış, uzatılmış. yukarı tahminim. Aklıma kaldığına göre 100 metre mersi atılmış bunlar. Hem de kırılmış demir yolları. O demir yolları, o demirler, kalın demirler, bükülmüş, yanmamış, bükülmüş, atılmışlar böylece. bunu görünce artık karar veriliyor resmi makamlar, bunların görevli resmi makamlar bakarlar ya yani bu safta hikayedir bunlar. Resmî o gün resmi makamlar, resmî görevler karar veriyorlar. Yunus Emre Mezar'ı açalım diyorlar. Onu diyorlar eğer kemikleri kalmışsa, aradan geçtiğinde 7 asır geçmiş arada. 700 sene sonra açalım mezarını. Kemikleri başkalarına nakde edelim diyorlar. Yine bir tepe varmış. Bu arada tepe diyorlar. Kara veriyorlar. Tam bu işte gezici yapılacak. Fakat duyulmuş. halk toplanmış. 10 binler iki toplanmışlar. Yunus Emre Mezar'ı açılacak da Bakalım acaba kemikleri duruyor mu acaba diye açılıyor. İzini alır, izini i̇zin mi Allah izin veriyor? Açıyor mezarını. Tam bir izin veriyor Rabbim ona bir ibret işi. İzin veriyor mezarı açılıyor. Yunus bakıyorlar kefeni sürümüyor bu Aradan geçmiş tam 700 sene, 7 asır geçmiş Yunus keferin çürümemiş, bir eli kalbinde, göğsünde, bir eli yüzünde, halbuki mezara yana konulmuş şekilde, yana konulur. Böyle konular bakınız, bir eli göğsünde, bir eli yüzünde, keferin çürümemiş, hafif bir gülümseme halinde, olduğu gibi, saçları, tüylerine dükünemiyor. Kaşı, kürük bir sakal, hepsi yerinde. Bir şey olmamış, Tabii bu resmen bir yeri kanıtlanmış bir olay böyle. On binler kişi, hepsi görememiş, soklamamışlar. Tabii sokla bir görmüşler, birbirine söylemişler, görmüşler. Yani Resmi kanıtlanan bir olay bu. 55. beşinci olan bir olay bu. Orada alınıyor. Aşırı kara, 100 metrelik mesafeye, herhalde galiba iki saatta götürüldü o trenler iki saatta. İzdihamda kalabalık tam böyle. Tabi yine yani olmuş, koymuş. Halk yığılmış böyle. Birbirine izdiham, birbirine çiğneyenler, aşağı gelenler şey yapmışlar. Götürülmüş. İşte tabi bugün gibi çok oğlan var muhteremler. Yani halkımızın çoğu duymuştur böyle. Duymuştur. Bunlar bir efsane, hikaye, masal değil muhteremler. O bir gerçektir. Toprak, Allah dostunu yemiyor bakınız. Yemiyor kardeşler. İşte kimler bunlar? Bunlar mukarrepler bunlar. Yunus ile bir konuda inşallah. Bu dönemler. Yunus Emre'nin vefatından sonra o yörede bir yeni alim beden çıkmış. Molla Kasım diye Molla Kasım diye yeni medresine çıkmış. ilim okumuş, gerçekten okumuş. ilim sahibi olmuş ama tabi tasavvufu bilmiyor. açtan haberi yok. Fıkı mı kıvı tabunları biliyor. Yunus Emre'den de sevmezmiş bu. bunu görmemiş. Ondan sonra bu dünyaya geliyor. Yunus Emre'yi görmemiş. Fakat o yörede Yunus Emre çok sevildiği için Yunus Emre'nin şiiri okunduğu için bu bunu hazmedememiş, çekememiş bunu. Kızıyormuş Yunus Emre'ye. Nedir Yunus Emre diyormuş? Şairin biri. Şiir söylüyor diye. Hatta bu arada Yunus Emre'nin şiirine karşıymış şiirlerinde. Bir gün bu Molla Kasım denen kişi Yunus Emre'nin o günün belli şiirlerini toplamış bir yere. kağıtı toplamış. Bir su kenara git oturmuş. Bunlar tek tek bakıyor. Hangisini böyle işte şirata, İslam'ı, aykırı bir görürse yırtı suya atıyor bunları. Ata alta eline bir şir şey geliyor. Yunus'un bir şirir şey geliyor. Şimdi şöyle buyurun Hazretleri. Aşık Yunus bu sözünü eğri bir söyleme. Seni sigaya şeker bir malla kasım gelir. Böyle. Aşık Yunus bu sözünü eğri bürü söyleme. Söyleme. Seni sigaya yani sorgulamaya çeker. İr molla Kasım ileri de gelecek yani. Bu neler tabi? Kâhnaf terimler. Yunus temel hayatı iken, Molla Kasım yokmuş. sorudan doğmuş. sorudan dünyaya gelmiş. Burada ismen şimdi Molla Kasım Hazretleri muhteşemde kağıt yani şiir buna gelince iktidiyor ver. geliyor böyle O zaman diyor ki Yunus Emre gerçek bir evliullahmış diye bakınız. İnanıyor buna, inanıyor. İsmen şey yapınca, hemen tabi tevbi sifar ediyor. Onun mezarına gidip onun ruhundan istifade etmeye kalkışıyor. O derhamda iyileşeceğinden böylece. İşte aziz cemaat-i muhteremler böyle birden manevi yollar da var böylece. Manevi yollar da var. Kim ki bu dünyada bu yolu tutarsa. Bu dünya fani dünyadır. diye geçici dünya. Yani patlami hazır, infrak hazır, bomba. Patlayacak evet. yani. Yani kumanda, dıştan kumandalı, ta arştan kumandalı. İsraf Aleyhisselam üstü üfürünce, yani kumandaya bastı Allah'ın izniyle, dünya infilak edecek dünya. Dünya paramparça öyle parçalanacak ki dünya öyle kayalara kopu değil enkaz değil böyle. Dünya toz zuman olacak böyle, Toz zuman olacak. Hatta göze göre havaya karışacak böyle. Gazan dönüşecek böyle. O hale gelecek dünya. Tabi kıyamet oluyor olacak muhteremler. Mahşer hesabı var. İnşallah Rabbimin izleyen muhteremler, şöyle gönlümüz Allah'a verme çalışalım az cevaatimiz. Mevla'ya vermeye çalışalım. Peki insan, Mevla'yı gönlünü verebilir mi acaba? İmtihan mı tabi dünyada? Mal, mülk, iş, güçlüğünde, bunlar arasında. Şimdi, bir çocuk, ha çocuk, hatta, Örnek olarak tabi alınması alırmasın inşallah muhtemelen. Örnek olarak söyleyeyim. Bir ana babanın çocuğu var ama doğmuşluk Birkaç yaşağını diyelim. Sakat çocuk, Sakat doğmuşluluk. Şimdi bu ana babaya tehdit gelse sen baka sakat şunu bize ver de yani o konuda yaralanacağız. Ağaca bundan. Biz sana bunun yerine bundan daha güzel daha sağlam. Bak çocuk verelim. İdim kalmış çocuk. Önümüzde kalmış. İdim kalmış çocuk. Şimdi bu ana babaya bu sakat cılız kötürüm evlatları yerine değil bir tane binlerce çocuk verirse birbirine güzel isterler mi? İstemez mi? İstemezler. Ana da, baba da benim yavrum bu der. Onu yapmış muhtemelen der. Kör de olsa, dilsiz de olsa, sakat da olsa, kötün de olsa benim yavrum onu vermem der böyle. Binler onu vermem der böyle. Şey. Yavrusuna bunu kıyamaz böyle. Şey. Yani aldatılamaz. Aldanamaz muhtemelen. Aldanamaz. Şimdi bir örnek vereyim. Mecnundan. Mecnun biliyorsunuz değil ile Mecnun gerçektir olan bir olaydır, Bağdat'ta olan olaydır. Hatta Mecnun asıl ismi Kasım. Mecnun dil anlamına geliyor. Tabii Leyla aşık olmuş. Leylam, Leylam da yanmış, yanmış, yanmış. Bir gün toplanmış, Leyla'nın bulunduğu mahallede bazen gezermiş kenardan. Kızıya bakmamış kardeşim. Yani böyle Leylam, Leylam diye bağır bağır yanına gidermiş o sem sakinleri kadınlar toplanmışlar kendi aralarında. Acımışlar Mecnun'a. Kararmışlar kendi aralarına. Demişler ki bu demişler zavallı Mecnun e, Leyla'ya aşık oldu. Onlara göre Leyla o kadar güzel kız da değilmiş yani öyle. Yani aşık olacak kadar kız, güzel demiş değilmiş Leyla. Ondan çok çok daha bizi kızarmış semtinde. şimdi karar diyorlar Diyorlar ki Hepimiz diyorlar, kızımız diyorlar, güzel giyindirelim. Tam diyorlar Mecnun, Leyla'm diye geçerken diyorlar, kızları güzelim, düzelim, bana teklif edelim. Bak Mecnun, ver sen şu Leyla'yı, ver sen şu Leyla'dan. Onu sana vermiyor gelmiyor sana işte. Ver onu, bak bunlara bak. Bunların hepsiyle adam daha güzel. Beni bir verelim sana diyelim. Teklif edelim demiş, acımış demin Mecnun'a. Ve tabii karar File dönüşülüyor. Yürülüyor konuya karan. Bir gün yine Mecnun dağlardan çöllerden gelmiş. Yine Leyla hasetiyle gelmiş. Yine Leyla mevcut derken geliyor kadınlar şöyle geçiyorlar. Bak Mecnun dur diyorlar, bak. Sen Leyla'dan vazgeçiyorlar. Leyla nedir diyorlar yani böyle. Kara kuru bir şey böyle. Çelimsiz bir şey. Bak şunlara diyorlar. Hepsi birbirinden güzel daha güzel diyorlar. Bunu anneleri izliyorlar. Biz karar ver diyorlar. Hangisi istersen az senin olacak diyorlar. Sadece Bakıyor mu? Hiç diyorlar. Bakmıyor bakmıyor. Bakmıyor. Ne diyor? Yine ben Leyla, ben amde geçi bir geçi Şimdi biz ne diyoruz dünyada? İşte efendim dini aldandık, işte evladı aldandık, işte arkadaşı aldandık radyo aldanır, televizyaya aldandık, işte şunu buna aldandık, zaman aldandık, çağ aldandık, çevreye aldandık. Yalancız muhtemelen bu, yalancız böylece. Şey. Eğer dinde samimi olsak, Allah sevgisine samimi olsak, Allah'tanmazlar biz, Allah'tanmazlar. Hatta Mecnun da Allah'ı sevince Leyla'dan da geçti muhtemelen. Mecnun da böyle. Mecnun bir seher vaktinde seher bir orman kenara oturmuş şöyle etrafına bakıyor öten birbirleri dinliyor ama o hale gelmiş ki meclum aç, susuz, uykusuz hiç aram istemiyor ibadetini terk etmiyor, namazını terk etmiyor gayet keşif açık hale gelmiş oturmuş seher öten birbirlere bakıyor birbirlerin Allah'ın zikrini anlayabiliyor. O makama gelmiş. O bir ötüşü öyle sıralan bir etme değil. Öyle sıradan bir kar, karmaşık bir seç değil bence. Işte. O birbir Allah'ın es isimde esmalarını zikir ediyor. Allah'ı zikir ediyor. Mevcun bir onlara dinliyor ki o birbirine Allah aşkı Allah'ı zikir etmeleri. Etmeleri o anda da aklına yine bir Leyla geliyor anda yine. O da bir lelam diyecek oluyor. Bir Mevla'm diye böyle. Mevla'm diyor. Hemen anda Allah aklına, aklına Allah geliyor. Başlıyor. Mevla'm Allah'ım Rabbim Allah Mevla'm derken bakıyor ki Allah aşkı gelince değil aşkın tabi gönüle gidiyor muhtemelen. Kadar. Gidiyor gönüle. Işte. Ondan da hak aşık oldu. Hak aşık oldu. Ondan da başladı Mevla'm. Hep böyle. böyle. Ben yani Rabbim, Allah'ım, Mevla, Mevla, Mevla, Mevla diyor. Yine bir gün zaman geçmiş. mevlanız etrafını geçerken, çevresine geçerken bu defa topluluğun kadınlar da gidiyor Leyla'ya. Ne var Leyla? Gel bir görün. Şamasa bir de ateşi biraz sakinleşsin diyorlar. Leyla'yı çıkarıyorlar. Tabu, artık geçti Leyla'dan ama. O Mevla aşkı, yani aşkı hakiki. Öğrü mecazıyor. Hayal diyor biri bana. Hakkı aşkı erdi. Hem de ebiliye aşk. Yani ebiliyen devam bir aşkı erdi. Rabbi alemini buldu gönlü. Allah'a geliyorum tatmin ol artık. Gene mevcun, Mevlam derken halkını delam diyorlar. Bak mevcun, işte bak delam bura diyorlar. Diyor bak muhtemelen. Vakit deyle, vakit. Mevlamı buldum diyor. Mevlamı buldum. Artı deladan geçtim ben diyor işte alacağım cemaatim inşallah bizler de aldanmayalım dünyaya böyle. Aldanmayalım çevreye muhtemelenler. Hepsi, hepsi yalan böyle. Hepsi yalan bunların. Bir e Mevla yeter böyle. Ona kul olalım böyle. Kulutan samimi olalım böyle. Samimi olalım böyle. Namazı bilinçli kılalım. Allah emirliğine tam itaat edelim Mevlam'a. İtaat edelim. İnşallah haftaya devam edeceğim bu süre i şerifeye ki haftaya konu inşallah bu Mukarrepe'nin cenneteki makamları. İnşallah hafta konu inşallah cennetten bir noktalar şale, bir damlalar. hafta inşallah. Tabii cennet anlatamayız bu terimler. Ya yani anlatamaz cennet. Anlatamaz cennet. İnşallah hafta inşallah cennetten bazı noktalar inşallah. İllahuna Fatiha.